Ayıptır söylemesi bugünkü konumuz ailede psikolojik şiddet psikolojik baskı sevgili dostlar aile içindeki psikolojik şiddet ailedeki psikolojik şiddet bir tür bezdiridir bir tür mobildir bir süredir son zamanlar diyebileceğim bir süre içerisinde Aile içindeki bazı sürtüşmelere psikolojik şiddet adı veriliyor. Şimdi ailede bir fiziksel şiddet olabilir. Çoğunlukla erkek kadına hakaret eder, fiziksel olarak saldırır. Sayıları artan miktarda maalesef görüyoruz işler. Bir fiziksel şiddet vardır. Bir de psikolojik şiddet vardır ailede. Tek başına fiziksel şiddet olur mu? Hı hı. Fiziksel şiddete mutlaka psikolojik şiddet eşlik ediyor. Fakat bazen psikolojik şiddet tek başına sergilenir. Sadece psikolojik şiddet vardır. Fiziksel şiddet ortaya çıkmaz. İyi mi? E bu da iyi değil. Psikolojik şiddet uzun vadede hatta orta vadede çok yıpratıcı insanları canından bezdirici bir hal alabilir sevgili arkadaşlar. Aile içindeki psikolojik şiddeti karı koca birbirine sergileyebilir. Karı koca. Kardeşler birbirlerini sergileyebilirler. Bazen de anne baba çocuğa sergiler. Ya da çocuk anne babaya sergiler. Anne baba çocuk arasında olabilir. Kardeşler arasında olabilir. Karı koca arasında olabilir. Evimizde Arada bir, birbirimize bağırabiliriz. Çocuğumuza sesimizi yükseltebiliriz. Melek olmaya çalışmayın. Olabilir. Hiçbirimiz melek değiliz. Ben de melek değilim. Aile içindeki şiddeti madde madde tanımlamaya çalışalım. Bir, şiddet değilmiş gibi gözükecek ama şiddet sayıyoruz. Bir, çiftlerden birinin eşini dinlememesi. Eşine. Dinleme, Bir kere dinlemeyi bilirsiniz iki kere. Ama genelde kadın ya da erkek eşi tarafından dinlenmediğini hissediyorsa bunu bir tür şiddet kabul ediyoruz. Sanki kibar protesto gibi. İki, sık sık bağırıp çağırmak aile içerisinde. Arada bir kızıyorsanız olabilir sık sık iyi değil. Belki söyledim daha önce. Ben Deniz'in yaptığı aşk tanımlarından bir tanesi. Aşk ailede, karı kocasındaki aşk. Aşk gençlikte eşiyle birlikte olmaktan haz duymaktır. Orta yaşlılıkta aşk eşiyle birlikte olmaktan keyif almaktır. Yaşlılıkta ise aşk eşinin bağırıp çağırmalarına aldırmamaktır. Bağırıyor çağırıyor bir kadın ya da adam yaşlı anneanneniz babaanneniz dediniz biri desek ya niye buna katlanıyorsun ya ne yapayım aşığım ona diyecek. Şimdi arada bir olabilir fakat bazen bazı büyüklerim bazı gençler bazen de büyüklerimiz ileri yaştaki büyüklerimiz ucu bucağa gelmeyen incir çekirdiğine dahi dayanmayan kavgalar öfkeler içinde olurlar. Bu bir tür aile şiddettir. Bağırıp çağırmak, eşine küfretmek aile içi şiddettir. Kısa süreli küsebiliriz. İnsanız 10 dakika, 15, yarım saat küsebilirsiniz. Fakat uzun süreli küsmeler, bir gün, iki gün, üç gün küsme iyi değil. Uzun süreli küsmeler sağlıklı değil. Kavak tadı veren dalga geçmeler. Eşiyle dalga geçme. Nadiren olabilir ama sürekli iyi değil. Evde sürekli gergin bir ortam yaratmak. Psikolojik şiddet sayıyoruz. Eşini parayla kontrol etmek. Diyelim ki hanımefendinin ev dışında bir işi yok. Yani çalışıp para kazanmıyor ev dışında. Ee, bu ekonomik şiddet. Ona parayı kızım kızım vermek, yalvarmak, kadıncağızın rica etmesine yol açmak. Ekonomik şiddet. Eşini kişinin hafif hafif ama sürekli eleştirmesi eleştirebiliriz birbirimizi. Ama sürekli eleştiri varsa bu yüksek ihtimalle bir psikolojik şiddet haline dönüşmüş demektir. Kişinin eşini, eşini yetersiz hissettirmesi, eşini kendini eşine kendini yetersiz hissettirmesi, kötü hissettirmesi. Kadın yapabilir, erkek yapabilir. Yetersiz ve kötü hissettirmesi. Eşinin çalışmasını engellemesi ya da gelişmesini engellemesi. Kursa gidecek. Şirinlikte, mirinlikte olmadığı baskıyla gitmesine izin vermemek. Bazen vardır, eskiden daha çok yine var. Diyelim ki bazen büyük bir aile, işte Caferoğulları ailesi olsun. Büyük, güçlü bir aile. Bir eşraftan bir aile. Gelini öğretmen. Almışlar, çalıştırmıyorlar. Öğretmenlik yaptırmıyor. Niye? Efendim ben Caferoğulları gelinlerini Çalıştırttı dedirmem. Sanki çalışmanın tek amacı para kazanmak gibi. Efendim çok zenginiz. Kuyumcu tükkanımız var. Paramız çok. Genelimizin çalışması gerekmiyor. Sevgili dostlar, sevgili Cafer Beyler, Cafer Ağlar. İnsanlar sadece para için çalışmazlar. Kendini gerçekleştirmek. iki ayakları üzerinde insan olarak var olabilmek için de çalışırlar. Eşini çalıştırmamak, kursa gitmesini engellemek. Bir tür psikolojik şiddet. Bazen fiziksel bir sorun olmadan çiftler genç yaşta, orta yaşta fiziksel bir sorunlar yokken cinsel ilişkiden uzak dururlar. Cinsel ilişkiden somut bir sebep, somut bir sıkıntı yokken cinsel ilişkiden uzak durmakta bir tür psikolojik şiddettir. Şiddet sayılabilir. Eşini hiç sevmemek, eğini tutmamak, okşamamak, öpmemek bir fiziksel temas yok. Sevgiyle bir temas yok güzel bir söz yok bir minik bir iltifat yok hoş bir söz yok canım demek hayatım demek yok fiziksel dokunmak yok cinsellik yok uzun süre sürüyorsa bu da bir tür psikolojik şiddet sayılabilir psikolojik şiddet nereden birisi eşini değiştirmeye çalışmak bsys ne demek sevgili dostlar bsys Bende sorun yok sendromu. b s y -S, s Bende sorun yok sendromu. Çoğunlukla insanlar bende sorun yok sendromu yaşarlar. Bazen bir anne baba genç çocuğu alır, psikolog danışmanı psikologa götürür. Hocam bir çocukla ilgilen bir takım sorunları var. Bakar diyelim ki psikolog. Efendim güzel ailece gelin, ailece buyrun da. Yok hocam bizi bir sorun yok. Bütün sorun bunda diyor. Bizde hiç sorun yok. Bizde sorun yok. B, S, y, S bu sorun var. Bazen erkekler, bazen kadınlar bir psikolojik psikiyatrikler. Hocam benim eşimle bir ilgilenir misiniz? Bakar kişi tecrübeli bir psikolog, tecrübeli bir aile terapisti. Evin problemlisi diye bir kişinin sunulmasını yutmaz. Mutlaka problemli kişiyi problemli hale getiren arkada birileri vardır. Teşbih hata almasın. Mahallenin bir delisi vardır. Fakat o deliği delirten birileri de perde arkasında genellikle bulunur. Karı koca dedi, Hocam eşimin sorunları var onunla ilgilenin. Olur. Fakat birlikte gelip hocam bende sorun yok ki karımda var. Ya da bende sorun yok kocamda var. O bazen de anneler oğlan evlidir. Karı koca sorun var. Yani oğluyla gelin arasında sorun varsa bazı değerli hanımefendiler. Aslan oğlum benim. Sende de sorun yok. Bütün sorun o kadın olacak, o karın olacak kadında. Sen de sorun yok. Bütün problem karın olacak o kadında. Hocam bu yanlış bir şey. Hint atasözü. Birini suçlamak için bir parmağınızı uzattığınız zaman, bir parmağınız o kişiyi gösterirken geri kalan üç parmakta sizi gösterir sevgili arkadaşlar. Bazen şimdi azaldı ama okullarda oluyor. Öğretmen bir öğrenciye gidiyor. git, çabuk rehberlik servisine git. psikolojik danışmana git. Hocam bu, bu ceza gibi bir şey sürgüne gönderiyor sanki. Bu çocuk çalışmıyor. Git psikolojik danışmana. Niye niye çalışmıyor? Derste avarelik ediyor, sağ sola bu kağıt yaratıyor. Çocukta sorun olabilir. Peki derste konularda da sorun olabilir mi? Konular sıkıcıdır, merak uyandırmıyordur diyelim ki. Çocuk teknolojiyi çok iyi kullanıyor, çok iyi kullanıyor. Ona teknoloji dışı bir şeyler, pozitif bilim dışı ezberi bilgiler dayatırsak çocuk disiplin sorunu yaratır. Bunu gözden uzak tutmamak lazım. X kuşağı var, Y kuşağı var, konuşacağız, Z kuşağı var. Z kuşağı teknolojinin içine doğdu. Sekiz aylıkken bir yaşında on aylıkken tabletleri izlemeye başladı. Hocam bu çocuğa ezbere bilgi önünüze koyduğunuz zaman bir şeyleri ezberlemesini istediğiniz zaman bu sınıfta da disiplin sorun yaratır evde de. Çağ bilgisayar çağı. Hocam kod açma çağı. Robotik kod açma çağı. Gençlerin akıl dışı bir şey. inanmalarını, akıl dışı akıl dışı bir konuyla uğraşmanı. Yani tamam güzelim kurban olduğumuz ülkem. Anadolu'nun güzeldi. Dağların yüksekliklerine ezberlemenin bir faydası yok. Yazıyor internette zaten. Ya da nehirlerin uzunluklarını ezberlemenin. Valla biz bazen bölgelerin yıllık yağış miktarlarını ezberledik. Değişti gitti o yıllık yağış miktar. Değişti. İklim değişiyor. Hocam bu, bu bunlara gerek yok. Bunlarla uğraştırırsan olmaz. Bir çocuğa Anne babanın sürekli yesene çocuğu. Elinde kaşık. Hadi çocuğum. Hadi bak. Ham yap. Ham ham ham ham. À, aç. Sürekli yesene. Sürekli çalış oğlum çalış kızım demesi de bir tür psikolojik şiddet sayılabilir. Arada bir diyebilsin. Hayatım tamamındakini bitir dediniz. Bu psikolojik şiddet değil. Ama sürekli günde yirmi defa yemiyorsun muhabbeti yapmak. Çalışmıyorsun muhabbeti yapmak. Çocuğu bir tür bezdirmektir. Psikolojik şiddet Sayılabilir, bezdirme sayılabilir. Eğer karı koca arasında psikolojik şiddet varsa eşler birlikte çözmeyinler. Eğer çocuk ile ana baba arasında psikolojik şiddet varsa çözümde ağırlık eksen merkezi anne babadadır. Anne babanın çözmesini bekleriz. Çocuğun çözmesini beklemiyoruz sevgili dostlar. Eşler arasındaki şiddet bazen erkek erkekler evliliklerde Sinir bozan, ağır ağır zehirleyen, açıkça saldırıya dönüşmeyen, adeta gözükmez bir şiddet uygularlar. Kadın bunu hisseder ama açıkça göremez. Yani sinsi bir şekilde, hafif hafif zehirleyen, minik minik zehirleyen, bire öldürmeyen, hastaneye düşürmeyen ama kadıncağıtı taciz eden, Canımdan bezdiren bir psikolojik şiddet uyguluyor erkekler bazen. Şimdi kadın çıkıp dese ki Ahmet, Hasan sen bana psikolojik şiddet uyguluyorsun. Ne der? Vallahi şaka yaptım önce. Vallahi şaka yaptım. Söyle söyle vallahi şaka yaptım. Daha olmadı. Hayatım nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Yapma gözünü seveyim. Hocam bazen sevgi kumaşıyla, sevgi kağıdıyla paketlenmiş öfkeler doğrudan öfkeden daha zararlı olur. Sinsidir. Psikolojik tacizden birisi. Yani psikolojik şiddetten biri. Belki söyledim önceden. Bazen bir parkta bir yerde bir erkek baba 3 yaşında oğlunu alıyor kucağına. Göya şaka. Ama buna nokta nokta şakası. E nokta nokta şakası. Koçum benim oğlum. Koçum. Git annenin bir saçını çek de gel. Git bir tükür de gel. Git bir vur da gel. Çoruyor, Hocam bu yani baba fiziksel şiddet uygulamadı ama çocuğa uygulattı. Kadınla açar kadın ne yapsın? Kalkıp tekme mi atsın çocuğa? Ne yapabilir? Bu kadını aşağılamaktır. Psikolojik tacizdir. Kural tekrar söylemek istiyorum. Ana baba atadır, ataya şakadan da vurulmaz. Ataya haşa ki tükürülmez. Annenin saçı çekilmez. Anne kutsaldır, ana baba atadır, şakadan vurulmaz. Kadınlar git babanın saçını çek, bir tükür de gel demiyor. Kadını aşağılamak bu. Kendi aşağıladı yetmedi, bir de çocuğu üstüne salıyor. Bu çocuk ileride kendi karasına sergisi olacaktır. Maalesef bazı erkekler evlerde eşlerine psikolojik de uyguluyorlar. Ancak modelin arkasında var sevgili dostlar. Bazen de kadınlar eşlerini psikolojide turguluyorlar. Bazen bir kadın, bir hanfendi, erkeğini, kocasını yetersizlikle suçlarsa, kocasıyla didikodu yapıyormuş gibi başka erkeklerin mesleki başarılarını anlatıyorsa. Sürekli kocasından daha zengin başarılı insanları örnek gösterip gözüne sokuyorsa bunu da ben bir psikolojik şiddet sayarım. Bir kere olabilir diyelim ki. Ama haftada iki kere oldu mu çok fazla. Ayda on kere oldu çok çok fazla. İşte filanca onu almış bunu almış arabayı yenilirmiş evi yenilirmiş böyle yapıyorlar şunu yapıyor tatilde buraya gidiyorlar. Ya adam ne diyecek ben yapamıyorum Allah cezamı versin benim diyecek ne desin yani. Hocam, kadınlar erkeklere psikolojik şiddet uyguluyor, erkekler de uyguluyor. Erkekler psikolojik şiddete artı, bir de fiziksel şiddet uyguluyorlar. En tepe noktası vuruyor, öldürüyor. Bunu olmamız gerekiyor. Şimdi eğer ki bir kadın kocasına psikolojik şiddet uyguluyorsa, daha başarılı konuyu komşu akrabaya örnek gösteriyorsa, erkek bozulur, kendini savunamaz İçine atar bastırır az sonra bir başka sade rövanşını almaya çalışır. O da bir başka noktada karısını psikolojik şiddet uygular. Bazı evlilikler sevgili dostlar sinir bozucu bir hapşırma arifesi gibidir. Şimdi bazen şöyle oluruz. Şöyle yaparız. Tam hapşamak için hapşu desen oh rahat diyeceksin. Hapşıramazsın ama geçmez de rahatsız edici bir şey. Adeta yağmur öncesi basık hava gibi. Bazen hava basık olur bir rahatsızlık hisseder insan. Az sonra yağmur yağmaya başlar oh hava rahatlar mis gibi toprak kokar çimen kokar az sonra güneş açar hava rahatlamıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi bazı evlilikler sürekli bir basık hava gibi sürekli bir basık hava gibi. Ne öldürüyor ne güldürüyor. Hani ne öldürdü ne güldürdü. Ne öldürdü ne güldürdü. Kötü dolmuşlar vardı eskiden. Şimdi bilmiyorum çocuktu mu o zaman. Mesela bir dolmuş minibüs. Duraktan gitti. 10 metre öte durmadı duraktı. 10 metre ötede durdu. Ha beni bekledi. Koşuyorsun. Tam elini kapıda açan kalkar. Bir 5 metre daha gider. Hay Allah. Bir daha koş. Ya bu durmayacak. Gider durur. Hocam yani duruyor mu gidiyor mu belli değil sinir şey. Bazı evliliklerde iyi gidiyor mu yoksa duruyor mu durmak üzere mi belli olmuyor. Sinir bozan sürekli iniş çıkış içinde olan asap bozan ömür törpüsü derler ya. Bazı insanlar ömür törpüsüdür bezdiri yapanlar bezdiri saldırganlığı gerçekleştirenler ömür törpüsüdür bazen de bazı evlilikler ömür törpüsüdür sevgili dostlar bir söz vardır örneğin ne seninle ne sensiz denir şarkısı da var galiba ne seninle ne sensiz bu çok kötü bir şey seninle olmuyor e ayrılalım o zaman yok ayrılınca da olmuyor hocam sinir eden bir ilişki ne seninle ne sensiz hocam ne seninle ne sensiz havası içinde olmak yerine şunu desek nasıl olur Seninle senli benli olmak istiyorum. Seninle hemhal olmak istiyorum. Seninle senli benli olmak istiyorum. Hayatımı seninle daha iyi hale getirmek... Artı bu arada senin de hayatını daha iyi hale getirmek istiyorum. Sen de hem kendi hayatını hem benim hayatımı daha iyi hale getirsen, ne kadar güzel olur sevgili arkadaşlar. Ne senin sensiz sinir bozucu basık havalı bir türlü yağmura dönüşmeyen toz bulutu içindeki bir atmosfer gibi. Eşler bazen. Fiziksel saldırıda bulunmazlar. Dayak yok yani erkek karısına fiziksel olarak vurmuyor. Küfür yok. Ama sürekli iğneleme, sürekli şakıya vurup ince ince aşağılama vardır. Böyle türküler var. Türküler var. Kadınla sürekli dalga geçiyor. Sürekli dalga geçiyor. İnce ince iğneliyor, aşağılıyor. İnce ince iğneliyor, aşağılıyor. Yıldan önce bir kanalda vardı, hatırlamıyorum. Bir karı koca, hanımefendi galiba bir sanatçıydı. Bir Türkiye'de şarkı sanatçı, bir sanatçı. Yani müzik sanatçısı. Şimdi eşiyle birlikte çıkıyor. Talk show gibi bir şey. Fakat erkek karısını sürekli iğneliyor ve aşağılıyor. Komik. Fakat birader, yani baklavayı da çok yersen kötü olmaya başlar. Kabak tadı veriyor. Ve izleyenlere bence kötü bir rol modeli sunuyor. Sürekli erkek karısını aşağılıyor, iğneliyor. İnsanlar gülüyorlar, aynı komik çok gülüyorlar. Hocam kadıncağız da öyle duruyor. Hocam bu çok kötü, iyi bir şey değil. Hakikaten iyi bir şey değil. Tadı kaçıyor. Kadın aşağı iyi bir şey değil. Belki daha önce de yine dedim, bir süre önce Kanal 360'ta eski bölümleri gösteriliyordu. Aman çocuklar duymasın diye, çocuklar duymasın. Orada komik bir şeyler oluyor. İnsanlar tuhaf durumlara düşüyorlar, biz de gülüyoruz. Benim dikkat ettiğim, yazar da dikkat etti mi bilmiyorum, muhtemelen vardır. Tuhaflıkları hep erkekler yapıyor. Hep erkekler tuhaf duruma düşüyor. Hanımefendi, iki kadın vardı, Bir Mertem. Haluk'un eşi Mertem, öbürü gönül. Kadınlar tuhaf duruma düşmüyorlar. Erkekler hafiften böyle bir şapşal denebilecek bir duruma düşüyorlar erkekler. Üç, tuhaf bir şey yapıyorlar komik oluyor. Kadınlar bunu yapmıyor. Yani espriyi izleyiciyi güldürmeyi yazar. Kadınlar üzerinden yapmıyor. Erkekler üzerinden yapıyor. Kaç kere izlesem bülmekten bayıldığım sahne. Bir çocuk arabasını verdi kadıncağız. Bakacak. Her yani ne? Tanımadıkları birisi. Araba alacaklar Buse'ye. sağın sonu Kurca'da kırıldı. Allah mahvoldu. Araba kırıldı. Perişan oldular. Kadın geldi. Eli ayakları dolaştı. Light diyor, Bu yaptı diyor. Çok komik. Kadın dedi ki, bu zaten bozuktu dedi. Hocam televizyona çıkıp karı kocanın Özellikle erkeğin karısını ince ince tiyye alması, alay etmesi hoş bir şey değil. Bunca yıldır ekranlarda izliyorsunuz bendenizi. Konferanslar veriyorum. Zaman zaman eşimden söz ederim. Ailemden söz etmek isterim. Olumlu örnek olsun diye, iyi pozitif numune olsun diyerekten. Zehra'mla ilgili, eşimle ilgili hafif şakaya getirip. Hiç böyle bir gırdıra almak ya da ne bileyim yani tiyye almak. Türünde bir esprim asla yoktur. Olunlu bir şey söylerim. Ona olan minnettarlığımı, saygımı ifade ediyorum. Babam da annemle ilgili böyle davranırdı. Bir erkeğin eşiyle dalga geçmesi prim yapabilir. Ama nazik değil ve gençlere kötü örnek olur. Psikolog Ayşe Yanık. Konut e, sen. Psikolojik tacize uğrayan, evinde, psikolojik tacize uğrayan kadınların özelliklerini şöyle sıralıyor. Ayşe yanı Kunut sen. Yerli yersiz korku, ürkeklik, içe kapanma, uykuda bozulma, bitkinlik, baş dövmesi, ara ara öfke patlaması, psikolojik şiddeti uğrayan kadınlarda, ağlama krizleri, Yalnızlık, geçimsizlik, depresif duygular. Buna iki madde ilave etmek isterim. Psikolojik şiddete, psikolojik tacize evinde uğrayan hanımefendiler bir süre sonra sosyal ortamlardan geri çekilmeye başlıyorlar. Yaşam karşısında ürkek olmaya başlıyorlar. Artı bu hanımefendiler çoğunlukla iletişimden çekiliyor, kabuğuna çekiliyor. Az sayıda kişiyle konuşuyor ama o az sayıda kişiyle de çok konuşmaya başlıyor. Çünkü sevgili arkadaşlar kaygı bazen bizi çok konuşmaya iter. Barajın kapağını bir anda açmışsınız gibi konuşma fırsatı bulduğunda kaygılı insan sürekli bile konuşmaya başlar. Psikolojik tarzı uğrayan hanımlara, kadınlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Evlilik öncesinde arkadaşlık var kız erkek, flört ediyorlar arkadaşlık ya da nişanlık döneminde. Kız ya da erkek arkadaşınızla. Saygıya dayalı bir iletişiminiz yoksa... ...evlenmeden önce bir kere daha düşünün. Genç beyler diyor. Kız arkadaşınızın size nispeten... ...bir miktar göreceli, saygıya davranan tavrı yoksa... ...evlenmeden düşünün. Genç kızlar, erkek arkadaşınız... ...evlenmeden önce, flört döneminde, nişanlık döneminde... ...erkek arkadaşınız... ...sizinle saygılı bir şekilde konuşmuyorsa... Saygıya dayanan bir üslubu yoksa lütfen bir kere daha düşünün. Evlendikten sonra daha da kötü olur. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Şimdi kızı da erkek arkadaşını. Sizinle sohbet edemiyorsa, sizi dinlemiyorsa ciddi bir sıkıntı var demek. Genç kızlar bir şey anlatmak ister. Erkek dinleyemiyor. Ciddi bir sıkıntı var. Parantez içinde. Konunun biraz yan tarafında bir fıkra. Genç kan duymuştum hoşuma gitmişti. Diyor ki bir genç kızla erkek birbirleriyle flört ederken erkek konuşur kız dinler. Nişanlandıkları zaman kız konuşur erkek dinler. Evlendikten sonra ikisi birden konuşur bütün bir apartman mahalle dinler. Şimdi kara mizah acığıma gerçek. Şimdi flört döneminde erkek konuş ikna etmeye çalışıyor. Romeo Juliet'i ikna etmeye çalışıyor. İşte Kerem Astı'yı ikna etmeye çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bu iyi ama konuşma sürekli tek taraflıysa destanın masalın dışında konuşma tek taraflıysa iyi değil. Kız ya da erkek arkadaşınız sizinle hemen hemen hiç sohbet edemiyorsa evlenmeden düşünün evlendikten sonra... Muhtemelen hiç konuşmayacak demektir. Bazen görüyorum. Bence tehlike alarmı. Erkek elini kızının boynuna koymuş. Bazen de kızın bunu abanıyorlar. Yani baston niyetine kullanıyor. Bu da saygılı bir davranış değil. Koymuş. Kızın kafası burada. Bu eliyle de sigara içiyor. Hocam erkek sigara içebilir. Tasvip etmiyorum, içmiyorum. Uygun diye zararlı. Ama isteyen içer, engel olamayız. Sokakta içer, evinde içer, bir yerde içer. Sigara içebilir. Ama kız arkadaşına sarmaş dolaş giderken, elini kızın beline dolamışken, bir taraftan sigara içmen, dumanı kıza gelecek, efendim, külü gelecek nazik bir davranış değil. Bazen gençleri görüyorum. Beni üzüyor gerçekten. Kız, erkeğe de, manyak diyor. Ay Manyak manyak konuşma. Hocam bu daha evli değiller. Evlendikten sonra bu çiftin ilişkisi beni şimdiden korkutuyor. Bazen erkek. Kıza dur lan diyor. Şimdi oğlan kelimesi var. Oğlan. Oğlanın argosu kısalmış lan olmuş. Ulan batur. Batur savaşçı demek. Moğdistan'ın başkenti. Savaşçı oğlan. Şimdi e, oğlan iyi bir şey yok. Ama kıza oğlan denmez. Erkek arkadaşlar şakadan birbirine lan diyebilir. Oğlum lan öyle olur mu filan? Bu şaka olur. Ama şakaya getirip yarı şaka yarı ciddi bir erkeğin kız arkadaşına, sevgilisine lan demesi beni ürkütüyor. Nişanlıyken, flört ederken lan dedi mi? Evlendikten sonra ne olacak hayal etmek istemiyorum. Hocam yani nezaket önemli. Aşırı nezaket de olmasın ama... Ya sadece benim kişisel tercihim. Kural değil. Düğüne gidiyor insanlar. Gömlek pantolon üstünde. Tişört. Düğün davetlisi. Yani ben ciketsiz kravatsız gidemem. Operaya. Tiyatroya. Kravatla gidilir. Hocam operaya yaka, baça, yaka paça açık gidilmez. Valla yani aşırı mı bilmiyorum ama Evde bir zaman uyandım sabah erken kalktım çalışma masanın başına pijama ile oturmak kimse yok ev halkı uyuyor zehra'm da görmeyecek pijama ile bal gibi oturulabilir. sanki oranın kutsallığı azalıyor gibi geliyor sofra kutsaldır aile sofrası benim için bir gün biz X kuşağı için belki X öncesi kuşak için çalışma masası da kutsaldır. Yani sofraya lokantada çanta uygun değil bence. Bir çanta koymak, evrak çantası, hanımın çantası koymak. Orası yemek yenir, hijyenik değil. Çalışacaksam da kravat takmam şart değil evimde. Ama düzgün giyinmek isterim. Evlilik öncesinde eşimle birbirimize saygılıydık, yine saygılıyız. Arada kızar o, ben kızabilirim. Atlamalar olabilir. Hepimiz insanız. Ama genelde üslup, saygılı bir üslup olmalı. Şimdi sevgili dostlar, başlangıçtaki küçük saygısızlıklar, kadın ve erkek arasında, evlilik öncesindeki küçük saygısızlıklar, uyumsuzluklar bazen giderek çığ gibi büyüyor. Ondan sonra bu çift şiddetli geçimsizlik var diye boşanma davası açıyor. Evlilik öncesinde genç kızlar, erkekler, orta yaşta da ileri yaşlı da evlenebilirsiniz. Evlilik öncesinde saygıya dayalı bir üstüp varsa evlilik sonrasında muhtemelen zaten kavga olacaktır. Ama eğer ki evlilik öncesinde çiftler arasında nazik bir üstüp yoksa, yarışa kere ciddi bir psikolojik şiddet söz konusuysa, Evlendikten sonra bu psikolojik şiddet iyice artacaktır. Bakın arada maddeler saydın. Belki şiddet gibi gözükmüyor. Eşini dinlememek dedin. Bunu ilk önce Zehra'nın dikkatimi çekmişti. Hocam eşini dinlememek bir şiddet değil gibi geliyor. Yani biraz aymazlık, umursamazlık. Bir kere dinlemediniz olabilir. Ama sürekli dinlememek. Kadın anlatamıyor derdi. Ya da adam anlatamıyor. Kadınlar daha çok anlatamama durumunda kalıyorlar. Hocam bunu bir tür psikolojik şiddet kabul ediyoruz. Fazla şaka etme, dalga geçme. Böyle farkında olmadan eşinize psikolojik şiddet uyguluyor olabilirsiniz sevgili dostlar. Umarım şimdi fark ettiniz. Geçmişte ben de, eşim de biz de birbirimize karşı fark etmişizdir. Fark ettiğiniz zaman hemen bırakacaksınız. Daha bize ilgileneceksiniz. Önemli olan mükemmel olmak değil, gelişmektir. Bugün... Bir yarım saat önce buradaydık ama şimdi belki bir milim yukarıya çıktık. Size psikolojik şiddet uygulanmaması, sizin de başkalarına psikolojik şiddet uygulamamanız dileğiyle.